Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura o da ince deri üzerine yazılmış o kitaba Beyt-i Mahmura o pek yüksek tavan gök kubbeye ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki Rabbinin cezası mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak. Dağlar süratle yürüyecektir. O gün hakkı yalan sayıp peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine. Onlar ki daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar. O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir: Alın size yalan saydığınız ateş. Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz? Girin oraya, İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir, siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız. Müttakiler ise, cennetlerde nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri, onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.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 Hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daha Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz. Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içme de ne saçma sapan konuşma olur, ne de günaha girilir.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 Bizi ateşten korumasının niyaz ederdik. Gerçekten o, berdir, rahimdir, hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur.